Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Surakum enzelna ve ferazna Ve enzelna fiha ayatin bayinat Ve enzelna fiha ayatin bayinat Le'allakum tezekkerun bir suredir ki onu indirdik ve onun hükümlerini farz kıldık ve onda apaçık ayetler indirdik ta ki siz ibret alasınız. Ez-zâniyetu <gülüyor> ve Zina eden kadın ile zina eden erkeğin her birine yüzer sopa vurun. Eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız Allah'ın cezasını tatmik etme hususunda o ikisine karşı bir acıma duygusu, Artık size mani olmasın. O müminlerden bir topluluk da o ikisinin cezasına şahit olsun. <gülüyor> Zina eden erkek. Zina eden bir kadından veya müşrik olan bir kadından başkasıyla evlenemez. Zina eden bir kadına gelince, zina eden bir erkekten veya müşrik olan bir erkekten başkası onunla evlenemez. Bu, müminlere haram kılınmıştır. <gülüyor> İffetli kadınlara zina isnat eden, sonra dört şahit getirmeyenlerin her birine seksen sopa vurun. Ve ebedi olarak onların şahitliğini kabul etmeyin. İşte onlar, Fasıkların ta kendileridir. <gülüyor> Ancak bundan sonra tevbe eden ve hallerini düzeltenler müstesna. Artık şüphesiz ki Allah gafur, çok bağışlayandır. Rahim, çok merhamet edendir. والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه إن كان Zevcelerine zina isnaad eden velehlerinde kendilerinden başka şahitleri de bulunmayanlara gelince. Bunların her birinin şahitliği kendisinin gerçekten doğru söyleyenlerden olduğuna dair dört defa Allah'a yemin ederek şahitlik etmesi Vde eğer yalan söyleyenlerden ise gerçekten Allah'ın lanetinin, kendi üzerine olmasını dilemesidir. <gülüyor> Zevcenin de şüphesiz onun kocasının gerçekten yalan söyleyenlerden olduğuna dair dört defa Allah'a yemin ederek şahitlik etmesi, 5'inci de eğer kocası doğru söyleyenlerden ise Allah'ın gazabının kendi üzerine olmasını dilemesi kendisinden had cezasını kaldırır. <gülüyor> Halbuki üzerinizde Allah'ın ihsanı ve rahmeti olmasaydı ve şüphesiz ki Allah, tevvap, tevbeleri çok kabul eden, hakim, her işi hikmetli olan olmasaydı haliniz nice olurdu. <gülüyor> Şüphesiz ki o iftirayı getirenler içinizden bir topluluktur o iftirayı kendiniz için birer şer sanmayın. Bilakis o sizin için hakkınızda inen ayetlere ve birçok sebaba vesile olmakla beraber bir hayırdır. Onlardan o iftirayı çıkaranlardan her bir kişiye ahirette cezasını görmek üzere o işlediği günah vardır. Onlardan başılık yaparak bu günahın büyüğünü yüklenen kimseye ise pek büyük bir azap vardır. Onu işittiğiniz zaman gerek erkek müminlerin ve gerekse kadın müminlerin kendi vizyonlarıyla hüsn-i zanda bulunarak böyle bir şey olamaz. Bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? Lâulâ <gülüyor> bi'arba'ati Onların buna karşı dört şahit getirmeleri gerekmez miydi? Madem ki şahitleri getiremediler, öyleyse onlar Allah katında yalancıların ta kendileridir. Ve lehulâ fadlullâhi aleyküm ve rahmetuhu fiddunyâ vel âhireti lemesekum fîmâ afadtum, lemesekum fîmâ afadtum fihi azâbdum. Halbuki dünyada ve ahirette Allah'ın ihsanı ve rahmeti üzerinizde olmasaydı içine daldığınız bu şeyden iftiradan dolayı size elbette pek büyük bir azap dokunurdu. İzrak kavnuhu bi'lsinetikum ve takuluna bi'afwahikum ve takuluna bi'afwahikum, "Nâles lekun bihi" وَتَحْسَبُونَهُ Bu iftirayı dillerinizle birbirinizden alıyor ve hakkında bir bilgi sahibi olmadığınız bir şeyi ağızlarınızla söylüyor ve bunu pek kolay, ehemmiyetsiz bir şey sanıyordunuz. Halbuki bu Allah katında büyük bir günahtır. Hem onu duyduğunuz zaman bu hususta konuşmamız bize yakışmaz. Haşa bu büyük bir iftiradır demeniz gerekmez miydi? An limiflini abeda, limiflini Eğer mümin kimseler iseniz böyle bir duruma ebediyen bir daha dönmemeniz için Allah size böyle nasihat ediyor. Ayu beyin Allah lakum il ayaat. Ve Allah size ayetleri açıklıyor. Çünkü Allah alim, her şeyin iç yüzünü bilendir. Hakim, her işi hikmetli olandır. İnnellezîne yuhibbûne enteşiğal <tessizlik> fâhişetü fîllezîne âmenû. Lehum adâbun elîmun fîddünyâ vel âkhirâ. Ve Allah'u ya'lem ve enteşi. Şüphesiz ki çirkin şeylerin, söz ve fiillerin, iman edenlerin içinde yayılmasını arzu edenlere dünyada da ahirette de pek elemli bir azap vardır. Ve Allah bilir, siz ise bilmezsiniz. Ve eğer üzerinizde Allah'ın ihsanı ve rahmeti olmasaydı ve şüphesiz ki Allah rauf çok şefkat eden rahim çok merhamet eden olmasaydı sizi hemen azaba uğratırdı.